Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Size yine Avrupa'dan sesleniyorum. Size kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Türkiye'yi takip ediyoruz buradaki yayınlardan, televizyonlardan. Efendim, ee, meraklanıyoruz. Dikkatimi bir şey çekti. Efendim, bu televizyonları biraz fazla seyretme imkanı bulunca. Hep böyle kanlı bıçaklı efendim, acılı, korkunç, Hatta belki e, çocuk eğitimi bakımından ekranlara bile getirilmemesi gereken sahneler. Efendim, iki kardeş beraber içmişler, bir köpekini bıçaklamış. Efendim, i̇ki ihtiyar efendim, bir dede bir nineyi bıçaklamış, sonra kuyuya inmiş. Efendim, hep böyle e, şeyler duyunca, tabii bunların hepsinin kökeninde İslam'dan uzaklaşmanın toplumda ne kadar büyük yıkıntılar meydana getirdiğini efendim söyleyebiliriz temelinde o var. İslam'dan uzaklaşınca insanlar çok korkuç oluyor. Çok acımasız, çok katlar oluyor. Efendim e, tabii ben bu acılı haberleri duydukça esef ediyorum, üzülüyorum. Yani düşünün ki iki kardeş beraber işgalemi yapıyorlar. Bir sonra bir sözükle biriyor. Kardeşlik, kardeşlik bir insanın kardeşine karşı muhabbeti ne kadar kıymetli bir şey. Bu İslam olmayınca demek ki olmuyor. Bir de tabii hiçbir işince atıl şu gidiyor. Ne yaptığını bilmiyor ama efendim e, hepsi hepsi İslam'dan uzaklaşmakten tanımlanıyor. Bir de efendim hani kötü akıdet bir insanın nihayet ölecek. E, ömrü bittiği zaman, ecele geldiği zaman ölecek. Sonunda ama iyi bir e, de dahil olup güzel bir şekilde ahirete göçmek var. Bir de kötü bir şekilde su hatime dediğimiz şekilde ahirete göçmek var. Tabi o çok acı bir şey. Allah cümlemize hayırlısı hatlı, ahiretli, huzurlu, rızasına uygun efendim mutlu, bahtiyar e, hayatlar nasip etsin. Güçlü hatibeler ifsan eylesin. Efendim onun için bu yazımda açtım bizim hadis kitabımız Ramuzül ül Ahadisi sürur ile, sevinç ile başlayan efendim hadis-i şeriflerden okuyayım dedim. Şimdi birinci hadis-i şeriften böylece başlıyorum. Hazreti Ayşe Fıstık'a validemizden rivayet olunmuş. İlk okuyacağım hadis-i şerif. Ben serrehu Allah'a azze ve celle gaden radiyen fel yüft bilus salate aleyye. Her kimseyi ki yarın azze ve celiz olan Allah'a razı olduğu halde mülaki olmak isterse, severse, mülaki olmak onu tevindiriyorsa el yüksürün salatü aleyye bana salatü selamı çok eylesin diye bir hadis-i şerifle başlıyorum. Cuma günü salatü selamı çok eylemek üzerine Efendimizin zaten özel tavsiyeleri var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirilince melekler o salatü selamları falanca sana salatü selam eyledi ya Resulallah diye ve Efendimizin ruhu pakine evli ediyorlar, götürüyorlar, sunuyorlar Böylece Resulullah Efendimiz'in rızasına, selamımıza mukabele etmesine nail ve mazhar olmuş oluyoruz. Efendim tabii bu cuma gününde bana salatü selamı arttırın diye de Efendimiz'in özel ricası tavsiyeti var. Onun için cuma gününde salatü selamı çok yapacağız. Fakat sahil zamanlarda da salatü selamı çok yapmamız lazım. Hatta bir toplantı efendim içinde mutlaka Efendimiz'in adı mübarek ismi anılmalı ve isma anıldığı zaman da salatu selam getirilmeli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam getirilmeden başlayıp biten bir toplantı çok kötü bir toplantı efendim oluyor. Çok hayırsız bereketsiz bir toplantı oluyor. Toplantılarda da Efendimiz'i unutmayalım. salatü selamı çok eyleyelim Efendimiz'e. Demek ki yarın aziz ve celil olan Allah'a efendim o razı olduğu bir halde kavuşmakten kim hoşlanırsa böyle bir kavuşmak kimi memnun ederse ki hepimizi memnun eder. Serhat-ı selamı Efendimiz'e çok edecek. Efendim, çok edecek böyle bir kimse. Şimdi burada radiyen e, hal kelimesi var. Arapçada hal derler buna. Ben serrehu her kimseyi ki sevindirir. En yalık Allah'a azze ve celle. Aziz ve celil olan Allah'a kavuşmak sevindirir. Gaden yarın yani ahiret hayatında radiyen Rahatı halde, razı, hoşnut halde. Kim? Yani tabi burada iki ihtimal var. Rahatiyen kelimesi e, kişiyle ilgili olabilir. Yani her kimse Allah'la karşılaştığı zaman mazhar olacağı efendim, lütfu ilahilerden, karşılaştığı güzel olaylardan hoşnut razı olacak bir şekilde Allah'a kavuşmak istiyorsa selatü selamı çok, selam çok esin manatına bu bir. ikincisi aziz ve celil olan Allah'a ait olabilir bu radiyatı sıfatı. O zaman yani Allah kendisinden hoşnut razı bir şekildeyken Allah'ın uzuna çıkmak kim istiyorsa böyle bir duruma kavuşmak kimi memnun ederse kim böyle bir şeyden memnun olursa selatü selamı efendimle çok esin demek olur. Her iki manada efendim uygun. Yani bir bilgisi kaydeden yönünden ikisi de mümkün. Tabi Allah razı oldu mu bir kulundan onu da razı eder. Onun için razı yeten, merdiyeten ey ruh, Rabbının huzuruna gel, cennetine gir diye ayetlerde böyle tavsiye edilmiş. Yani kul razı olsa demek ki Allah ona razı olacağı ikramları vermiş ki ondan razı. Veyahut Allah razı olsa Efendim, kul kulundan razı olsa demek ki o razı olduğuna göre e, kulun durumu iyi olacak e, bütün bu e, iki e, durumda aynı kapıya çıkıyor demek ki Efendimiz'i sevmeliyiz sevgimizi selatü selamı çok söylemekle efendim fiili duruma geçirmeliyiz Efendimiz'in hayatını okumalıyız Efendimiz'in e, sünnetini bilmeliyiz hadisi şeriflerini öğrenmeliyiz Sünnetine uygun yaşamalıyız, rızasını kazanmaya çalışmalıyız, ümmetine güzel hizmet etmeliyiz, kendisine de salatu selamı çokça şey etmeliyiz. Bazen böyle vaaz ettiğimde kardeşlerimden söz alırım, söz verin her gün yüz defa Efendimiz'e salatu selam getirmek benden size efendim bir tavsiye Zaten Peygamber Efendimiz hadis şerifinde buyurmuş, benden size de bir yadigar olsun. Efendim Esat Hoca diyor ağzında söylemişti ben de o günden itibaren kabul ettim çok sevaplıymış. Bundan sonra her gün yüz defa Efendimizin serhat de selam dinlemeyi kendime adet edinlim vazife edinlim bir dedinlim diye kendi kendimize söz vermenizi rica ediyorum çok sevaplı çünkü dünya ve ahirette çok faydasını göreceksiniz. Böylece sevinçle ilgili bir hadis-i şerifim şimdi size söylemiş oldum sevindirici bir haber vermiş oldum. Efendim, içine de böyle neşe katacak biraz ruhunuzu ferahlatacak bir hadis-i şerif bu Efendim, ikinci hadis-i şerif Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten hemen bu birinci hadis-i şerifin altında yer almış men serrehu en yejde el imani vel sofe tezellülen li rabbihi azze veccel bu da kısa bir hadis-i şerif ama biraz bizimle ilgili olduğu için uygun düştü. Her kimseyi ki, her o kimseyi ki, efendim imanın tadına ermek, tadını tatmak sevindirirse, sevindirecekse, efendim, yani Türkçe dolan başsız olarak söylememiz gerekirse, imanın tadını duymayı seven, böyle bir duruma kavuşmaktan sevinecek olan bir kimse ne yapsın? Feryelbesi soğuk gün giyinsin tezellilen Rabbihi Azze ve Celle aziz ve celil olan Rabbına karşı tevazuunu ifade edecek bir kıyafet olarak gün giyinsin diyor Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet göre Peygamber Efendimiz tabi ve sevgili kardeşlerim şimdi 20. yüzyıldayız e, kıyafetlerimizi yaptığımız malzemeler çok çeşitlendi efendim e, bunların Tabi olanları var, gün e, ve pamuk gibi, keten gibi, efendim, ipek gibi, suni yapma olanları var, efendim, sentetik el yapma yapılmış kumaşlar deniliyor, efendim, çeşitleri sayılamayacak kadar fazla, isimlerini belki söyleyeceğim, cemaat e, bilmez, belki ben hepsini sıralayamam, çeşitli kumaşlarla şimdi, efendim, elbiselerimizi yapıyoruz giyiniyoruz giyimimize de özen gösteriyoruz doğrusu ben de arkadaşlarıma diyorum ki e, güzel giyinmeye dikkat edin çünkü Allah güzel değil, sever e, kendisi güzeldir güzel değil, sever güzel giyin e, bir de siz İslam'ı temsil ediyorsunuz İslam'dan korkmasınlar uzaktan görenler bir Müslüman nasıl olur görsünler bak işte giyimi güzel hali güzel yüzü güzel davranışları güzel sözü güzel efendim böyle yumuşak, tatlı efendim sevimliği, sapulgan, ılık, efendim hoş bir insan kesimler doğrusu söylüyorum. Şimdi e, ama o devirde o devirde Peygamber sallallahu Aleyhisselam ve Efendimiz'in asr-ı doğru gittiğimiz zaman tabii efendim, insanlar şimdilik gibi değil. E, tarif edilmeyecek kadar başka türlü. Bir kere efendim dokuma yok. E, dokuma çok zor bulunan bir şey. Efendim işte Yemen'de bazen böyle Pürd, Yemeni'den Yemen'den böyle iki kumaşlar gelirmiş. Bazen belki Mısır'dan e, artık tüccarların develere yükleyip Kervandan da getirip getirdiği kumaşlar vardı. Ama onlar pahalıydı e, Öteki insanlar giyimlerini neyle sağlayacaklar? En kolay e, bulunan malzeme, en ucuz malzeme ve en çabuk yapılan takelim diyebildiği malzemeyi. Çünkü ya koyun gidiyorlar zavallılar, ya deve gidiyorlar. Bunların yünlerinden tepelerinde çeşitli şeyler yapıyorlar. Yünlerini eğiriyorlar, ip yapıyorlar. iplerinden de örerek, efendim, dokuyarak bir şeyler yapıp bürünüyorlar, giyiniyorlar. Tabi e, erzilik de herhalde şimdiki gibi hiç değildi. Efendim yok deyince kadar azdı. Belki iki parça kumaşın bir kısmını alt tarafa sararak bir kısmını üstte bürüyerek geziyorlardı. Belki basit manasıyla dikişli bazı elbiseler giyiliyorlardı ama en kolay bulunan yani en ucuz malzeme efendim, yün gibi. İşte gündem e, e, fukara yün giyendi o zaman. Onun için fakirlerin alameti gibi oluyor. Ve basit bir kıyafet gibi oluyor. Hepsi zenginler ne giyerlerdi? İmpyanlar paraları olanlar, Yemen'den, Şam'dan, Efendim Mısır'dan getirmen kim bilir? Ince kumaşlar böyle, insanı serin tutan, ama Efendim böyle kaydan, haşin olmayan, vücudu kaşımayan, kaşıttırmayan, rahatsız etmeyen, Efendim kıyafetler giyerlerdi herhalde. Tabi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis şerifinde bize iyi tavsiye ediyor yani mütevazı âle giyimi tavsiye ediyor. Rabbana karşı tevazu göstermek için sof elbise giysin, imanın tadını duyan. Tabi imanın tadı nasıl duyulacak? Allah rızası için övünmekten, öbürlenmekten tartanadan, parfanadan, tebdebeden, gösterişten, efendim, kibirden, kendini beğenmişlikten, efendim, caka satmaktan, fiyaka satmaktan, efendim, biraz daha böyle gençlerin tabirlerine doğruya taşıyorsak Efendim havalı hareketler yapmaktan Efendim tabi uzak durmak Allah rızası için uzak durmak güzel ahlak yeter olarak karşısındaki sevdiği için saydığı için kendisinin kusurlarını bildiği için Allah'ın mükahvazı insanları sevdiğini düşünerek Evetdim kibirlenenleri sevmediğini düşünerek Belki karşısındaki yoksul, fakirlik kimsedir ama ahlakı güzeldir de Allah onu daha çok seviyordur diyerek. Belki fakirdir ama huyları belki daha iyidir diyerek Efendim, insanları sevmek, insanlara saygı göstermek, sevgi göstermek Bu çok önemli. İşte imkanı da olsa böyle sof giydiği zaman tevazu göstermiş oluyor. Yani kendisini saklamış oluyor, gömürlenmemiş oluyor. Halk adamı olmuş oluyor, halkın ya bir kılıkta kıyamet olmuş oluyor. Bir de bazı bir kıyamet oluyor. Yani şu, şu devirde şimdi yün çok kıymetli e, malzeme oluyor. Hakikaten güzel bir malzemedir, vücuda faydalıdır, pamukta yün de. Efendim, o o devirde öyle değildi. Efendim, işte e, hanımların Anadolu'da hatırladığımız manzaralar göz önüne ellerinden ellerinde bir takım değirmen aletleri yünleri kucaklarına alınan koltuk altlarına sıkıştırırlar. Eğire eğire o yünleri birbirine bağlayarak ip yaparlar. Sonra onlar basit şekillerde ya e, şişlerle örerler ya da basit tezgahlarda dokurlar. Kendilerine efendim ehram dediğimiz, örtü dediğimiz, sofra örtüsü dediğimiz, bere bağladıkları cinsten bir şeyler yaparlar. E, İdi. E, belki Anadolu'dan bunları hatırlarsınız. İşte bu halkın hemen hemen hepsinde olabilen malzeme. Bu da bir övüş olmaz. sade bir kıyafettir. Bunu giysin diye Efendimiz tavsiye ediyor. Kibri tavsiye etmiyor. Bazıları kibir alameti olarak elbisesinin arkasını uzun tutardı. Elbisesi arkasından sürünürdü. İslam'da bu yok. Hatta şimdi Suudi Arabistan'a gelip gider arkadaşlar bilirler. Orada da çeşitli giyimler var. Bazıları giyimlerini iyi bir temiz olan bu ayaklarının üstünde bir mertebede tutuyorlar. Yani yere hiç gibi Efendimiz'in tavsiyesi de olsun diye işte bak bunlar tam sofu, tam böyle üstünde de uygun hareket eden insanlar diye Efendim belli oluyor yani. Yerlere sürünmüyor, buzun yapmıyor. Efendim Çamurlanmıyor, tozlanmıyor. Tabii Efendimiz'in tavsiyesine de uygun olmuş oluyor. Demek ki tevazu, tevazuyu aslında Efendimiz tavsiye etmiş oluyor. Gösteriş yapmamayı Efendim, kimseye temeden bakmamayı tavsiye etmiş oluyor. Tabi buradan ben bir başka şeye de geçmek istiyorum. Aziz ve sevgili kardeşlerim biliyorsunuz Sofi dediğimiz mutasavvuf dediğimiz Mevlana Celal Dilemi gibi, gibi, Abdülkadir Geylani Efendimiz Hazretleri gibi Bahaddin-i Hazretleri gibi, Ahmed Yesevi Hazretleri gibi efendim böyle tarihimize döndüğümüz zaman göğsümüzü kabartan sevgiyle dolduran, milletimize sevgiyi öğreten, saygıyı öğreten, imanı, imzası öğreten çok büyük şahsiyetler var. Biliyoruz bunlara, mutlu savuf diyoruz, Yunus Emreler gibi. Seviyoruz yani. Odunculuk yapmış da efendim, meraklılığını anıyoruz. Şöyle bir litevazıymış ve böyle litevazıymış. Efendim falanca büyük sohbi, efendim, filanca şehirde çok yüksek bir mevkiliymiş de masavvufi terbiyeyi alayım diye o mevkiden vazgeçmiş. Nasıl mütevazı hareket etmiş sonra neler olmuş? Ehe, biliyorsunuz sofilerini. Güzel ahlakını duyuyorsunuz. Şiirlerini, ilahilerini biliyorsunuz. Seviyoruz. Hepimiz seviyoruz. Yani en çok kimi seversin tarihte? Yani En çok sevilen insanlar sayıldığı zaman ilk akla gelen sofiler oluyor, mutasavvuflar oluyor. Bunları da tabii Allah'ın sevgili kulu olanları daha çok seviyoruz. Bir zan ettiğimiz efendim, veyahut bir takım emarelerinden, alametlerinden Allah'ın sevgili kulu olduğunu bildiğimiz kimseleri daha çok seviyoruz. Mesela Ankara'da bir cami var, Hacı Bayram Camii, Hacı Bayram'ı Veli diyoruz. Yani Veli, Allah'ın sevgili kulu demek. Demek ki hayatında insanlar onu denemişler, tanımışlar, dikkat etmişler. Belki birileri rüyalarında gördüler, belki heranetlerini efendim, gözleriyle müşahede ettiler. Tamam bu Allah'ın sevgili kulu evliyası diye karar vermişler. Lakabına, isminin arkasına lakab olarak takılmış, sabit efendim, bir kelime olarak girmiş. Hacı Beyramı Veli Veyahut, efendim, Hacı Bektaşı Veli, yani Hacı Bektaşı'nın da Efendim yani evli Allah'tan olduğunu kabul etmişler Hacı Bektaşi ı Veli. Herkese bu sıfat verilmiyor ama bazı kimselere verilmiş. Bazıları da efendim an, o isimleri kullanmamışlar kendilerine. E, sade sıfatlar Kendileri takıştırmışlar, kendilerini öyle tanıtmışlar. "Değerli yaşıyorsunuz, miskin yunus, yoksul yunus." dediği gibi yani. Dedim, "Mubarrakınız evladım." Seviyoruz. Ama bu adamları sevmek yani bizi bir azalmamızdan kaynaklanmıyor. Veyahut da onların bizi aldatmasından, göz boyamasından kay kaynaklanmıyor. Zaten onların bize aldığı bir falan yok çevresindeki insanlara. Allah'ın rızası kazanmaya çalışıyor. Her yaptığı şeyi Allah rızası için yapıyor. Efendim Allah'ın rızasını gözetliyor. E, e, hayır yapıyor, hasenat yapıyor, fedakarlık yapıyor, sabrediyor, şükrediyor. Efendim iyilik yapıyor. Her e, bırakıyor, bırakıyor arkasında. Başka insanlara güzel şeyler öğretiyor. Bir güzelliğiyle seviyoruz. Gönlüm, gönlümüze taht kurmuş, gönlüm, gönlümüzü tahtında oturuyor bu mübarekler. Sultan değiller ama manevi alemin sultanları. Birçoğuna da bu sıfatı e, yakıştırıyoruz. Bu sıfatla alıyoruz. Mesela Mevlana Hazretlerinin e, sıfatı Molla Hünkâr. Hünkâr, Sultan demek yani. Mevlana Hünkâr veya Hünkâr, Sultan manası gelen bir kelime. Seviyoruz. Heh, i̇şte onlar da herhalde bu hadis-i bizden çok önceden okumuşlardı. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorlardı. İmanın lezzetini duya duya yaşamak istiyorlardı. İmanlarına göre yaşamak istiyorlardı. Bu bizim en tabi hakkımız. Yani bir insanın ilk hakkı, efendim, imanının şeyine göre gereğini yaparak yaşaması. Bu insan haklarının en başında gelen haklardan birisi. Tabi insan niye iddia bir, bir hayat seçiyor? Ahiret var. Onun için efendim, imanının kendisine bildirdiği hususlar var. Onun için efendim, e, samimi hareket etmesi lazım. İmanının gereği olarak efendim, fedakarlıklar da bulunuyor. Mali fedakarlıklar da bulunuyor. Bedeni e, zahmetlere, e, şakkatlere razı oluyor. Allah rızası için Efendim, mecbur olmadığı halde tıpkı Allah rızası için, yani çağrılmadığı halde, kanun olmadığı halde orduya katılıyor. Gazi oluyor. efendim Alperen oluyor. Seferlere katılıyor. Orduda, orduda hizmet ediyor maaş almadan. Allah rızası için efendim, efendim, boynuna dolamış efendim, sefere gidiyor. Ödeyim de şehit olayım diye. Hudut kalelerinde Allah rızası için bir yapıyor. Bunun sevabı çok efendim e hafta çarpışıyor Allah e, bana şeyi tek diye düşmana arkayı dönüp kaçmak günah en büyük günahlardan birisi diye Efendim düşmandan e, yüz döndürmüyor. geriye kaçmıyor sebat ediyor tek kişi kalsa bile kahramanlıklar gösteriyor destanlar yazıyor Efendim plaz ve gibi bilmem Kanice mü gibi tarihte bunları e, şeyler alıyoruz bunların hepsinin kaynağıbe ne var bunların kaynağı, hepsinin kaynağında samimi iddarlık ve efendim iman var. İmanının gereğini yaşamış tecdadımız. Ben eminim. Ben Allah'a inanmışım. Kainatı yaratan bunca güzelliklerle donatan Rabb'ımın kuluyum. Neyse onu yapmak istiyorum. Peki Müslümanlar niçin savaş yapmışlar yani? Bu kadar güzel duygularla dolu olan Müslümanlar alemlerin Rabbine inanmış, bütün güzellikleri yaratan Rabbine güzelce kulluk etmek isteyen bir Müslüman için savaşıyor. Haksızlık olduğu zaman savaşıyor. Haksıza karşı savaşıyor. Zalime karşı savaşıyor. Bizim e, ecdadımızın savaşları incelenirse çoğu savunma savaşıdır ama galip gelmişizdir. Yani Anadolu'ya haçlı seferleri az mı sefer yaptılar ordular her Az mı yakıp geçtiler? Antakya'yı nasıl mahvettiler, Kudüs'ü nasıl yakıp gittiler, geçtikleri yerleri nasıl yandığı yerine çevirdiler. Hatta bizim ülkemizde değil, Haçlı orduları Tuna boylarından gelirken şehirleri yaka yaka gelmişler. Ne yapsın? E Buradan karşısında savunma yapmışlar, tedbir almışlar. Efendim, İslam alemini hiç umulmayan başka köşesindeki ecdadımız, Türkler orta kalkmışlar, düşmanların saldırdığı Anadolu'ya gelmişler tehlikeleri yerine gidiyorsun mübarek. Bulunduğun yerde rahat yaşa. Ama orada Allah'ın ıslahsını kazanmak var. Allah için şehit olacak. nehat Gazi olacak. Kalkmış gelmiş Anadolu'da Anadolu'yu korumak için, İslam alemini korumak için vazife görmüş. Ama Allah onların bu güzel niyetlerin karşılığında onları üstün kılmış. Hatta çarpıştığı orduların ait olduğu milletler bile onları sevmiş. Yani e, ben diyor, çünkü adaletine, insaniyet perver, merhametine e, hayranım. O gelsin, başımdaki zalim, despot, derebeyi gitsin. Müslüman idaresi daha adil diye onlar istemiş. Hayran kalmışlar, sevgi duymuşlar. Yoksa bu topraklar, bu diyarlar öyle e, büyük kuvvetlerle fethedilmemiş, gönüllerden fethedilmiş. Az kuvvetle çok büyük ordular yenilemek. Ama ahali tarafından sevgiyle karşılanarak oralar getirilmiş. Bugün dahi Bulgaristan'ın, Yugoslavyanın, Romanya'nın yaşlılarıyla bir kahvalede sohbet ederseniz neydi o günler diye o eski günleri ve ecdadımızın efendim iyiliklerini sayıp döküyorlar. Bunların sayısız misalleri var. Demek ki e, Allah rızası için yapmışlar dervişler bunları. Hatta grup halinde şeyhleriyle Büyükler beraberce gitmişler. Efendim, Anadolu'da Kardiyan Rum, Sofyan Rum, Hacian Rum diye Efendim, ee, e, böyle bu eski insanların halleri Orta Asya'da, Hindistan'da, Afrika'da, Efendim, Avrupa kıtasında bunların e, tarih kitaplarına geçmiş eserli hayatları var. Sofiler yani Allah'ın uzasını kazanmak için e, bu yola e, da girmişler. Neden? İmanları neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar da onun için. İmanlarının bir gereğiyle tevazu olduğundan bir tevazu elbiseden giymişler. Bunun kaynağı ne? Niye sohfiler tof giymiş yani yün giymişler? Niye bu cemaate Sofi diye isim vermiş? Yün giydiklerinden besmeği sohf denilmesiyle ilgili isimledilmesi. Demek ki bu hadisleri okumuşlar. Allah'a karşı tevazularını, fahriyet kârını, kullar olduklarını, efendim, kimsiye tebeden bakmadıklarını, Allah'ın huzurunda kullanma, sevgi göstermek, şefkat göstermek, onları rızası kazanmaya vesile edip diyerek efendim, sof giymişler. Ondan sonra da öteki güzel huyları da hepsini uygulamışlar. Yani huylardan bir tanesi uygular uygula, ötekilerini yapmaz. İnsanın şahsiyetin bir bütündür yani her cerdesiyle bir bütündür. Şurada yarar söyleyen bir insan bir tarafta da döneklik yapabilir. Neden? Şahsiyetimiz de da kusur varsa kendisinde bir eksiklik olduğu için de bu. Ondan dolayı böyledir. Onun için onlar şahsiyet bütünlüğünü e, çok önemli görmüşler. Ahlaklarını, yani kendi huylarını, iç alimlerini gözlem altına almışlar. Hatalarını düzeltmeye çalışmışlar. Ve güzel olan şeyleri yapmaya çalışmışlar. Allah onlardan razı olsun. Onları çok seviyoruz. Milletçe seviyoruz. Medeniyetimizin medavi istedik, insani medeniyetimiz. Evet, yani dünyada pek çok medeniyet var. Hint medeniyeti, medeniyeti, Avrupa medeniyeti, efendim, Mısır medeniyeti. Ama Mısır medeniyeti neresini seversiniz, neresini alkışlarsınız işlersiniz ki bir helifinden için, efendim, 150 metre yüksekliğinde ehram yapmışlar, efendim sonra, efendim onu Tanrı yerine koymuşlar, efendim, kendileri gibi bir insana tapılmışlar. İnaş bakımından yanlış, akıl mantık bakımından adresi. Yani bir insan öldü mü, iki metre boyundaki bir çukur, 50 santim boyundaki bir çukur yeterken, 150 metre yüksekliğinde taşları böyle karyola gibi, tomaya kadar büyük taşları yığarak, 150 metre yüksekliğinde bir dağ yapmak, onun içinde kordonlar yapmak, altınların gümüşleri içinde bir cesedi gömmek hızlı medeniyeti. Evet, ehramlar dünyanın harikalarından birisi ama abes bir medeniyet. Yani abesle iştigal etmişler, hüzumsuz işler yapmışlar. İlk medeniyeti. Bakıyorsunuz saçma sapan şeyler. Ama bizim ecdadımızın medeniyeti insani medeniyet, imani medeniyet, ahlakı medeniyet. Yani Süleymaniye bir e, maddi eser olarak muhteşem. Efendim veyahut efendim e, falanca e, mimari eser ağlan büyük, bir, efendim, böyle görkemli bir eser, muhteşem ama bizim bir şairimizin duyguları da muhteşem bir tufimizin ahlakı da muhteşem davranışları da muhteşem bir padişahımızın efendim güzel e, bir sözü de muhteşem, mesela e, Kanun-ü Süleyman Muhibbi ismini almış efendim şiirde o ismi kullanmış. Mahlas diyoruz. Efendim bir de divan tercih etmiş. Yani şiirleri çok böyle bir parmak kalması bir divan teşvik ediyor. Muhimdi divanı diye. Padişah Kanuni Sultan Süleyman yani diyor ki nef hazgın ey ühiddi verme gül hayvansıma zaptı neslet arif ol alemde insanlık budur. Yani bir beyti ama Padişahın iş dünyasını gösteriyor. Ne diyor? Zaptı nefsine, kendi nefsinin süphli arzularını tut, kendine hakim ol, iradeni kuvvetli ede, nefsinin her istediğini böyle şımarıkça, hayranca, ben padişahım diye her istediğini asar, eser, efendim edasıyla yapma, kalkışma, nefsine hakim ol. Yani içinden gelen duyguları bir süzgece, bir tertişe, bir efendim araştırmaya tabi tut. Layık olmayanlarını efendim, içinde tut. Nefsen, Arif, ol. Arif ol. Arif sözü çok önemli. Arif sözü irfanla, marifetle ilgilidir. Arif ol demek yani irfan ehli ol, marifet ehli ol demek. O marifet de marifetullah'tır. Yani Allah'ı bilen insanın marifetidir. Yoksa hani, güner manasında, sanat manasında marifet değil. Ariflik ne demektir? Allah'ı bilen insan demek. Marifetullah'a ermiş muhabbetullahı gündüne yerleştirmiş demek. nefsine hakim oldu, Allah'ın sevgili kulu ol, Allah'ı bilen Allah tarafından sevilen Allah'ın razı olduğu, Allah'ı seven efendim yani bir gerçek e, Müslüman ol, iddiaslı Müslüman oldu? E, rabb nefset arif ol, anette insanlık budur yani e, insanı öteki mahluklardan ayıran en önemli nokta nefsine hakim olmasıdır, aklını ilmini, ilfanını kendisi rehber edinmesidir. Evet, öyle olursa e, o zaman insan insan oluyor. Öteki mahlukat ne yapıyor? Mesela bir temiyi düşünün, daha başka bir mahluku düşünün. İçindeki ağır sularını getirmek için saldırıyor, parçalıyor, kaçırıyor. Mutfakta efendim tencereyi deviriyor. Efendim pirzolayı çalıyor vesaire falan. Neden? Hayvan işte. Yani el kokusu duyduğumuz böyle yapar bu kedicik. Dayanamaz. Ciğeri gördü dayanamaz. Çalar. Yani böyle yapar. Neden? Hayvan da onun için. Yani duygularını planlayamıyor. Onun için. Yani e, nefs, hazdın tebirli bir vermeyin hayvansına. Nefsinin her istediğini hayvanlar gibi o istiyor diye hemen yanmaya kalkışma. Zaptı nefs et. Nefsini Yani tut. Hakim ol. İzginle. Arif ol. Alemde insanlık budur. Asıl insanlık budur. Şimdi dönelim Sözümüzün başındaki e, kastelerden bugünlerde okuduk diye şey içinde kaldığım olaya, iki kardeş yetişmiş, akıl değil. İki kimse, yani e, deli değil demek istiyorum e, akıllı derken, e, aklını beğendiğim için değil de yani e, o, o yaşa kadar gelmiş iki kimse. E, Geçer işi alemi yapmaya kalkmıyorum. Bir gün işi içiyor. Neden? İçki, şuuru, aklı götürdüğü için bütün kötülüklerin kaynağı olduğundan kötü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hava e, evet, e, havais'tir, içki. Yani bütün kötülüklerin arasıdır. Bütün kötülükler ondan dolayı. İşte içki içli bir insan aklı gitti mi akılsızlıktan? Neler yapar, neler? Şimdi ben böyle yazılarımıza, dergilerimizle böyle şeyleri söyleyince, devrumbazlık, düzenbazlık, ilericiler kızıyorlar. Vay profesör ama, üniversite profesörü ama bu çağda bu ne kafa böyle içkiyi engelliyor. Buyur işte siz içkiyi engellemiyorsunuz. Buyurun. İşte e, engellemediniz. Bu cinayete sizin suçunuz var. Bak içki için toplandılar. E, bir de kadın çağırmışlar alem yapmak için. Efendim, ama içki var. Yani içki olmasa o feci durum olacak içki üşüyorlar, içki içince şuurları gidiyor efendim bir kardeşi eline bıçağı alıyor ötekisini efendim, kızdığı için öldürüyor yaralıyor, alıyor kaç yandan o da sürme sürme merdivenlerden dışarıya imdat istedikten gidiyor ama kankayı bunlar ölüyor resimlerden o birisi hasta gidiyor şimdi burada eşkinin pekabeyi görülüyor çok aşikar olarak eşkinin kötü bir şey olduğu görülüyor insanın nefsine atip olmamasında Heraket'e de dönüyor diyor. Yani ben şimdi diyorum ki İslam her şeye hürriyet vermez. Tam demokrasi değildir. tam İslam, İslam'dır. Demokrasiden de Çünkü demokraside işte ilişki içmek serbest mi? Kardeşler bizi onları öldürüyor. adam Kırmızı Kırmızı'nda ilişki içini yapıyor. Avrupa'da görüyoruz yollarda kontrol yazılırlar, ilişki Şimdi de arabalarda hamları, yer alanlarda çalışıyorlar. Amerika'da 1930'lu yıllarda yılda eşsiz bir ya, ama Akıl için yol değil mi? Yani işitici insanı havada zararlı, ağaçlarda zararlı, konutlarda zararlı işte, Siz yasaklamıyorsunuz. Ama istem yasaklıyor. Yasak da keder etmeyen çünkü işit keder. İşitme sorunları keder. Tabii. İkinci 20, yüzüde arasındaki doğrular kaptı. Herkes herkesin kitleyi duyuyor. Hatta her herkes, herkesi yani şu anda alıvar olduğumuz gibi alıvar eklişi çok geliyor. Kaptı buradan nereye Bir de çiğnediğini diyoruz veya herkes başkalarının kitleğini görüyor. O halde ikinci olarak çok güzel bir insan var. Her şeyi bir hissedebilir. Efendim evet, değerlendirmek imkanda sahibiz. Yani olduğumuz yerlerde, efsanelerle uğraşmıyoruz, gözümüzü gözüküyoruz. Evet, ben Avrupa'yı gören, Amelie Bey'i gören, üniversitede kurulumu çok ün seviyorsan hep, hakikaten yani çalışarak o yükselmiş, yıllarca kurulumu şey yapmış bir kimse olarak, istihabı sanmayan bir kimse Karamadığı işe düşman olabilir insan, bilmediği işin düşmanıdır. İnsan olur diye söylenmiş. İsrava kalmış bir kimse olarak. Bir de kendini, aynı bir kişi olarak kenara çekiyorum. Aşağı Avrupa'ya Şöyle siyafetine bakıyorum. Şu e, yamuni yetkilere bakıyorum. Filistin'de, siyafetine bakıyorum. Avrupa'nın birinin olan siyafetine bakıyorum. Siyafetinin susuna bakıyorum. Kaderpe'ye bakıyorum. Üstüneye Bakıyorum. Evet. Yani kendimi şöyle inceleyelim, herhalde bizim yolumuz doğdu, bunlar ziyade, biz daha davranışıyla bunları Ama bize kötü huydaylıktı. E, var işte kardeşi, kardeşi, öbür kısı fena. İşi içmek fena, gece evet. e, e, alem yapmak fena ama işte onlar serbest. Yani serbest. Demek ki, İslam'dan uzaklaşıldığı için Allah'ın uzaklaşıldığı için, Allah'ın uzaklaşıldığı şeyleri yaptığı için insanlar o Allah belirmiş. Bu yazar, bu günah, bunu yapmış diye yapıyorlar? Cezalar. Tabi, yaktıkları için kendini söyleyken kendini cezalandırmış oluyor ama ilahi irade, Allah'ın kaderi de cezalandırıyor. Yani sen Allah'ın sözünü dinlemezsen Allah da senin söz alındır. Sen, sen Allah'a ihmal edersen, Allah'a söz alırsan, Yani bir kardeşinize okulur, İlahi gibi. Sen Allah'a söz alırsan, <gülüyor> Allah'a söz alırsan, Allah'a söz alırsan. Allah'a te söz Yani, nasıl dedi? İsraf, akla, manzlara, uygun, aklı koruyar, nefri koruyar, aileyi koruyar, dini koruyar, ruhu koruyar. E, sıhhati koruyandı Ana amaçları insanın korunmasına yönelik Güler bir din Kürtler İslam'ın böyle Korkşularından bir din çıkmış İzlediyor onu görmüşler Hadi bakalım Korkşunun dinini bir de avralım diye Uçtulmazlığı öyle tanımış Böyle uçtulmamışlar ki Kürtler bütün dinleri tanımış dinle. Orta sürece Bu düzümü gördüler kübeti tanırdılar, kübeti istirah ettiler, oralara hakim oldular, intisana indiler, Hint dinlerini tanırdılar, yüzlerce inanç, itikaz gördüler, Çin'e gittiler, Çin'i tanıyordular, Sibirya'da yaşadılar, Sibirya bozukurlarındaki devletin masum inançları, Şamanizm'e tanırdılar, Hazretli yıllarında Avrupa'ya kadar, kadar geldiler, Macaristan'a, Almanya'ya kadar geldiler, Efendim e, İslam'ın gelmesinden önce oralarda Hristiyanlığı tadında bir kısmı Yahudi'yi tanıdı Yahudi oldu, bir kısmı Hristiyanlığı tadında Hristiyan oldu Tecdadımız bundan hepsi bilayar insanlar olarak en güzeli olduğu için Hristiyanlığı oldular yani da veya işte böyle o de o gün çıkmış olduğundan değil kendi yani bölgede bırakarak bu dinin girdiler bu çok önemli bunun bilinmesi lazım Bilmiyce tabi, herhalde evet, yanlış işler oluyor. Çoğu üçüncü halde sınav edildiğinde çok mümkünlüklerle çok güzelce sözler olunca Tabi sözlerden çok tatlı insanlar olduğunda Tarihde bakacak, devranları yazıyorsan O kadar. Ondan sonra neler Ben işte, yani, bitti. bu denirte bu çok önemli cevabı. Çünkü e, bu masum ve kropul yola Yah ve Söz alanlar, onun için de doğrusunu söylemek lazım. Böylece bu ikinci hadis şerifle iki oldu mu, beşinci, Bir hadis şerif okuyalım. Bu hadis şerifle sohbeti tamamlayalım. Üçüncü hadis şerifle. Üçüncü hadis yedir, yine aynı sırada peşkeşe bu üç hadis şerif. Efendim, İbrahim Erhani yani ikinci hadisler özellikleri Oğlu Abdullah davisi bunu. Eğer Efendimiz bu riayete göre okuyormuşlar ki, ben uh, sen de bu, Bu, bu hadet, cennetin, sebiyesiz cemaat. Seyit-eş-şeytana, mağr-u vahid. Ve, ve buyuruyor ki, cennetin, efendim, avlusunda, ve içine de orta yerinde, efendim, mekan tutup, köşkleri kurulup, itken olmak. Orada mesken suzunu koyduk, kimin hoşuna giderse, kimin sevindirilirse, o kimse cemaat alırsın, cemaate bağlansın, evet, cemaate ömesin, hepsi düşmesin, cemaate kopmasın, cemaate ayrılmasın, hemen yanlış yola sapmasın, cemaati bırakmasın, cemaate de evet, yokluğa ıı, devam ettin. Çünkü diyor Peygamber Efendimiz, bunun mademiz istediğini imzat buyuruyor, tek de şeytan var, var çünkü tek kişi oldu mu, şeytan onu kandırabilir, onun yanında olur, e, ağzından girer, burnundan çıkart, damarlarla dolaşır, aklını içeren bir daha da tek kişiye işlettirir. Yani tek kişiye daha çok hücuyede e, ve, e, ve Var, değil mi? Ama iki şey oldu mu? Ondan da biraz daha olacaktı. Çünkü iki kişi var. Diğer arada olduk. Birbirine. Yardık yolda da minaptan kururlar. Sevap işi yapma. Gayretli olurlar. Birbirine. İhtar edeceklerler. Birisi namazı kalkamaz. Hepsi. Kapısı durur. Kardeşim tamamlaması geçiyor. Kaç namazı diye. Demekli evet, kişi şey, tamamı. Uyurtturup da sevap Tamam. İki kişi oldu. Bir kişi olursa daha iyi kişi olur. olursa daha olur böyle devam ediyoruz. İnsan i̇şte, toplum diye olduğunu gösteren bir hadis şiir. İnsan toplumu diye bunun altında şunlara bir tarifle yapıyoruz. Yani insan toplumunu mutlu kılmak için topluluğun düzenini sağlamak için toplum hayatı içinde insan mutlu değeğer sağda söylemek gereken şeylerdir yapıp toplumsal yaşama e, çıkan faydalar da Evet, kendisi değişir nesi, onların öğretmesi için İslam topluluğu, cemaati topluluğu e, e, e, tavsiye buyuruyor. Hayırlısı tavsiye ediyor. Yalnızlığı tavsiye ediyor. Evet, sağa cana tavırı, beri yapıldık veya bir mağaranın içine gittik şey topluluğu istiyor. Yani, büyük şeyin bir şey yapıyor. E, büyük şeylerde bizim vakti, yirmi vakti, ne denir vakti, herkes böyle üzülüp Her tabii küçük yerlerde de yaşamak istersen ev alıp da topluluk uzakta ne, arasında okul ya da böyle bir çalışma ömrü geçirmek yerine, bununla beraber konut rahat bir vakıf arada olup gelebilir. Her Olduğunu, her da her evladım, küçük yerdek, in, hatı, Doğru hakikaten küçükler. Yani çok yüksek Önemli yani, eğitim Çok bu insan gelteniyor adamlar onu güzeldi Yani kızlarımda Gizlediğini de İsterdiklerden toprağa kalktılar e, Doğru Büyük yerdeki insanın biliniyor Yani büyük şimdilerde yani şeklinde verirsiniz. Bu üzerinden bir yeri, gibi, hakikaten öyle oluyor. Eee yani, rahmetli dedemle beraber bir, şey, bir şeyde çünkü bir şey zaten Doktor vardır 90 vardı içerisi. hastalandığı zaman insan alacak alacaktı. Bir öyle listeden yani şey yerleşmiştik. Bir de hatıra fazlaları yıllara Ama yine de doğru muhakememiz tabii ee, çok seviyorum ve doğru olduğunu sanıyorum. Şimdi pekiler, devletlerde 500 yıl önceciyseki bir şey yoksa, Bu da İslam toplumsal tabi yaşamayı teşvik ettiğini gösteriyor. Müntezap yaşamakta, inziva hayatı yaşamakta diğerler toplum içinde gerekiş görünüyordu para yaşamayı, tasfiyeciğini gösteriyor. İslam böyle diyor ki, evet, toplum hayatını harcayabilirim. Herkes toplumda. Bu kaybediyor. Bak sen herhalde toplumda söyleyemezsin. Sen de öyle yapıyorsan. Gönölde başında toplum mizahını koyuyor. O hal 20. yüzyılında bundan sonraki yüzyılların çağları çağlar üstü mizahı İslam'dır. Yani en güzel mizah İslam'dır. İnsanlar şeyler yapıyorlar ama güzel bir şey yapamaz diye. bir serpilip olarak şeyler yapıyorlar. Şimdi içkiye ben de içkiye çok kimse çıkıyor diyor ki, yani nasıl gösterilsin bu benim benim zenginim yani İran'da değişimler olmuş, testleri takip ediyorum yani biraz böyle geniş görüşü, bütün bakar yapmış bir kişi başka seçilmiş yani, yorumcular bizim yazarlar diyorlar ki, işte İran halkı cinsel ücretini istiyor Mesela, yani kendi artılarını düşünüyor İnsanlar e, adam korkusu olmazsa, iman olmazsa bunu patlarsın, çabalıyorsan, eğleneyip ister. Bazılarla, <gülüyor> pavyonlarla, sevmezsin, milyarları, milyarları, niye artıyorlar ya? Yani, Hükümet böyle yapıyorlar bu Hayır. Şehitlerden yapıyorlar, katlı geldiği yapıyorlar. ama... Koyalız'ın, nasıl bu yalusuz, dair, de, Yani bütün bunlar konuşuyor ama akümetin olmasın. Bir de bunun hesabı Bu var, dünya fani. Ne kadar yaşıyorsa yaşıyor, ondan sonra ölüyor. Ölümden korkmanın da bayrısı e, yok, kaçmanın da bayrısı yok. Hepsal da geliyor, hiç e, e, e, şey e, e, unutamıyorum bazı olayları. İran'da büyük olaylar olmuştu. İran'dan bazıları kaçtı, gençler sonra o günlerde İran'dan kaçtık, geçiyor katre yazık hak adet gözüne Yani izler verdi mi? İradat tespit yapıldı, iradat kurulduysa hak İşte bir durum işçi eee İstanbul'da, irada kenarı düşmüştü de hak adet eee doğadı. burada kendisinin işini kendisi, sağlayacak kendisi bir iş bulmaya çalıştı belki kaçak bir işçi olarak işte orada çalışıp bir yeri sağlayacak geçecekti herhalde evet, yer adam için kaçtık kendi bir daha daha kaçtı. kendisi, orada buluştuk Sonra, de, ya evet, idare diye ya da mevcut idare buna baskı yapmış ona kaçmış ama işte orada kaçıyor ama burada işte, bir yerlimiz, mesela gerginin mesela başarısı bahane oluyor. Ve insan dönüyor. Yani asıl yani olan aile. İnsanlar bir takım kurallar korene giriyorlar. Onlar böyle bir kuralları değiştirebiliyor. Ama insanların toplumun mutluluğunu sağlayan bir, bir, bir dinarının en güzelini insanı yaratan, insanı en iyi her şeyi en Allah cese, o işte, şey Yani İçki için örnek yani içki devlet bölümleri içilmiyor. İçmiyor, içmiyor. Ne İçmiyor. İçerde içiyor. Değilir. İçer içmeyen de dolgun içiyor bu kutralarda şeylerde. Tabii içki yüzünü her türlü varlığında yapıyorlar. Bunları engellemek için kadar da içkiye alışmışlardır. Vay bizim tezirimizin Tamam. Görüşte, e, sonuçta ne olduğunu anla, incele, karşılaştır. Herkesinin daha güzel olduğunu e, sen kararlısın. Çünkü mal meydanda. Allah'ın herhangi bir şeyleri güzelliğini e, e, anlamayı güneşle nasip e, e, İyi Müslüman olmayı nasip etsin. İmdatlı Müslüman olmayı, kanlı şüphan olmayı nasip böyle tadı, bu ya, bu ya devleti ağzımızdan ve şekerden kaplı olarak o bitti ve yaşamamızı nakip etti. uzun ömürler için cümlenin ve temenni diyoruz uzun verir. çünkü fenabelerimiz diyoruz müslümanlar uzun ömür yakışır iyi ölür, uzun verir, çünkü müslüman hayır iş yapar evet, yaşadıkça hayır daha çok olur hayırlısı hayat hayırlı. yaşıyor yaşadıkça hayırlısı uzun ömür o fıstı hafifini tatlı etsin bir şekilde, şerefli bir şekilde, yani şehit olarak, kasi olarak din yani yolunda, haç yolunda, cam yolunda, hayır yolunda, iman yolunda, Allah yolunda yani can vermeyi, ömrüsü e, bitirdiğini, son nefesini vermeye, nefesini tüketmeyi e, nasip nefes etsin e, Allah, Când nu amacându-i şeretă, și chiar asta, așteptă-i așteptă, e-a şeretă. Amacându-i zărbărăză-osul, pe celăl așteptă-i zărbărăză-osul, așteptă-i